اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله بسم الله الرحمن الرحيم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فريحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ve quti'a daabirul qawmi alladheena zalemu wal hamdulillahi rabbil alamin sadaqallahul azim wa ballana rasuluhu annabiyul hasanul يا ya ilah ظاهر alamin zahir ve batinimizi envari imaniyye ve kuraniyye Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Tevfikat-ı bizlere yar eylem. Hakayıka gönüllerimizi aşina eylem. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle, şerefi-i ebesser-i şiraz eyle. Amin ve hürmeti seyyidül mürselin. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Muhterem Müslümanlar, bir evvelki hafta müeyyidatın takip ede geldiğimiz bölümlerinden birine daha temas etmiş oldum. <gülüyor> Emru bil maruf nehyi anil münkerden sonra şeriatı fıtriye içinde cereyan eden derslerden alacağımız ders ve ibretlere dikkatinizi çektim. Ondan da istikametimiz için bir müeyyide çıkarmaya, bir destek, bir mesne çıkarmaya çalıştım. Vaat ettiğim üzere önümüzdeki derslerde Rabbin ahirette nimet adına veya azap adına bizim için vaat ettiği veya vaitte bulunduğu hususların birer müeyyide hüviyetinde takdimini düşünüyorum. Daha evvel ariz ve amik olarak arz ettiğim Haşle iman meselesini sadece bir müeyyide olarak safahatıyla size takdim etmeyi düşünüyorum. Beveki dersteki mevzumuz Allah'a baş kaldıran beşer şeriatı fıtriye içindeki durumunu da berbat etti, perişan etti. Allah'tan uzaklaştıkça dünyevi saadetten, refahtan ve huzurdan da uzaklaştı. İctimaiyatçıların bu mevzuda müşahedeleri olan misalleri size intikal ettirdim. Beşer tepeden tırna tedirgin ve huzursuz. İçine düşüp bocaladığı çamurdan çıkmak isterken iyice batmaktadır. Maddeten ve iktisadi yönüyle müreffeh olan memleketler de böyledir, başkaları da böyledir. Zira kalpler açtır, ruhlar açtır, letaif insaniye açtır. Allah insanı hayvandan farklı yaratmıştır. Sadece kursağının doymasıyla, midesine giden şeylerle tatmin olmaz ve huzur ermez. İnsaniyetin muktezası onda çok âli yüce duygular vardır. Maddesiyle, manasıyla o çok yüce yüksek şeylerle donatılmış muallâ bir varlıktır. O yüce varlığı anlatırken Allah Celle Celaluhu kasemle alır, kasemle anlatır. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ fi احسَنِ تَقْو۪يمِ Kasem olsun ki insanı ahseni i takvime mazhar ettik. Kainatın bir takvimim, bütün kainattaki hakaykın fihristim, bütün manaların en muzeci ve hulasası. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي آدَمَمْ Yemin ederim ki beni Adem'i ben mükerrem şerefli yarattım. Behaim değildir o. Sadece yemek, içmek ve yatmak için yaratılmış değildir yüce gayeleri ve yüce idealleri olması lazımdır. Midesinin, kursağının yanı başında kalp ve ruhunu gıdasız bırakmaması lazımdır. Cismaniyetin ve maddiyatın tahtı tesirinde kalıp ezilmekten daha çok, kalbin ve ruhun dereceyi hayatına yükselmesi insanca yaşaması lazımdır. İnsan kerim olarak yaratılmıştır. Bu çizgiden aşağıya düşen beşer, bu çizgiden aşağıya düşürülen beşer çırtkanlığa saplandım. İnsan için yılandan, çıyandan daha zehirli, daha zararlı hale getirildim. İnsan denince bugün insanlığından insan utanıyor. Zira insan denince sokaklardan sağa sola saldıran bir kısım kobralar insanın aklına geliyor. İnsanlara kıyan, kasteden insanı sevmeyen, insanlık manasına karşı saygısızlık yapan, Mele-i sakinlerin kemerbeste yubudiyet içinden, o yüce varlıkların adeta bir kulluk havası içinden, karşısında temenna kestiği insan, insan denince insanın aklına kobralar geliyor. İhmal edilmiş insan, kokuşturulmuş insan, başka şeylerin bozulmuşundan istifade etme imkanı olsa bile insanın bozulmuşundan beşer istifade edemeyecektir. Sütten, yoğurttan istifade edebilirsiniz. Peynirin küflüsünden istifade edebilirsiniz. Ama manevi, mesh olmuş bir dejenerasyona maruz kalmış insan, istifade edilmez bir mahluk haline gelir. Mütecavizdir, saldırgandır, huzursuzluk çıkarıcıdır ve tedirginlik vericidir. Bunu dünyanın müşahadesi altında cereyan eden Hadiselerden bir kısım misallerle sizin huzurunuza getirdim. Tekrar o tablolarla yeniden huzurunuza dönmek istemiyorum. İnsanı ve insanlığını unutmamış insanoğlunu, insanlığından utandıracak o tablolarla huzurunuza çıkıp, batılı tasvir etmek, sizi böyle bir gayyada boğmak, huzursuz etmek istemiyorum. Beşer rahatsız ve huzursuzdur. Bunun menşeinde de kalbi tatminsizlik ve ruhi teslisnâd ederek size ver vermiştim. Beşer tarihindeki tekrürleri intikal ettireceğim. Takip ettiğimiz stilde buraya intikal etmiştik. Silside de bu noktaya gelmiştik. Beşer tarihinde tekrürler vardır. İbret alınmayan, ders alınmayan hadiseler tekrar ber tekrar insanlığın karşısına çıkar durur. Seyyidine Hz. Adem'den kainatın Efendisi'ne kadar aynı cinsten birbirine yakın benzer hadiseler çereyan etmiştir. İnsanlar ders alsınlar diye. Heyhat ders alanların hepsi çok defa bir vapuru dolduracak kadar bir tayfa sayısına denk olmuş, dersten ve ibretten habersiz yaşayanlar dünyalarını da zehir etmiş, de, ahiretlerini de zehir etmişlerdir. Hazreti Adem... Beşere ders vermek için beşerle beraber yeryüzünde arz idare eden insan. Getirdiği esasat ne kadar yaşamıştır? Ne kadar yaşamıştır ki çok kısa zaman sonra yine kendi çocuklarından ve torunlarından ıslah etmek üzere mücedditler ve musihler olarak bir kısım peygamberler gönderilmiştir. Şiit'i Allah göndermiştir. İdris aleyhisselamı göndermiştir. Daha nicelerini göndermiştir. Biz Hazreti Nuh kertesine kadar... Bu düşüp kalka yaşamanın devam ettiğini görüyoruz. Hazreti Nuh'a geldiğinde, geldiğinde beşerin günümüzde olduğu gibi çok ciddi bir vahşetem, alabildiğine denatem, çok kötü hissetlere saplandığını müşahede ediyoruz. İnsanca yaşamanın alt üst olduğunu, tecavüzün baş kaldırdığını, anarşinin insanlığı huzursuz ettiğini görüyoruz, şahit oluyoruz. Allah'ın Nebisi'nin boynuna bile ip takıp sokaklarda sürükleyecek kadar beşer çığırından çıkmış ve Şiraze'den çıkmıştır. Yıllarca, senelerce kapılarını dövüp, ''Ey insanlar Allah birdir deyin, felaha ve kurtuluşa erin deyip, onların kurtuluş vaadiyle gelen Allah'ın Yüce peygamberim, beş büyük peygamberden bir tanesim, halkının içinde semayı konuşturan, vahyi müeyyetle cemaatinin içinde bulunan, onlara huzur ve saadete giden dersi vermek üzere gelen, verdiği dersi arş azamla müeyyet olarak veren, Allah'ın beyanı olarak intikal ettiren, insanın maddesini ve ruhunu beraber görüp, madde ve ruh arasındaki muvazeneye göre kanun vaz eden Allah'ın emirlerini, gökleri ve yeri yaratan, her şeyi elinde bir düzen halinde tutan ve çeviren, tesbih daneleri gibi nebülozları elinde çeviren, Allah'ın kanunlarını intikal ettirmek üzere Seyyidin Hazreti Nuh geliyor. Tekzip görüyor cemaatinden. Bugün gelseydi ne görecekti? Tekzip görüyor cemaatinden. Allah birdir deyin kurtuluş erin. İnsanların kalbini ve ruhunu doyurun. İç itminana ulaştırın. Yüksek idealler onlara aşılayın, belli hedefler tayin edin, içten içe kokuşmalarına meydan vermeyin esasatıyla geliyor. Yüzlerini bir taraftan teşri emirlere çeviriyor. Allah karşısında vaziyet ve tavrın nasıl olması lazım geldiği noktasına. Beri taraftan tekvini emirleri ders veriyor. Göklerin ve yerin esrarını anlatıyor. Devrine göre fünun-u onlara intikal ettiriyor ve tekzip görüyor. Kur'an ifade ediyor. Kezzebat kavlahum kavm nuhin fekezzebu abdana. Senden evvel onlardan evvel Hazreti Nuh'un kavmi de tekzibe, yalanlamaya saptım. abdana <gülüyor> kulumuzu tekzip ettiler. Benim kulumu gönderdiğimi tekzip ettiler diyor. Ve <gülüyor> mecnun deli dediler. Ve vazgeç bu işten dediler. فَدَعَا رَبَّهُ أَنْنِي fen فَاَنْتَصِرٍ Ellerin açtığı ve dua dua yalvardım. Mağlubum Allah'ım, söz geçiremiyorum şu cemaatem, kalbi hayatı ölmüş şu cemaatem, Geces olmayan şu cemaatem, şirazeden çıkmış şu cemaatem, içini dinlemeyen şu cemaatem, kendini behayim farz eden şu cemaate, senin ben kerim olarak yarattım deyip kasem çektiğin, aziz saydığın şu cemaate sözümü dinletemiyorum, ve mağlubum Allah'ım, diyor fen sen yardım et. فَدَهَا رَبَّهُ anni مَغْلُوبُ فَنْتَصِرُ Bu işin bir yönü, bir Nebi'nin suz işi namelerle Cenab-ı Hakk'a yakarışı ve yalvarışıdır. فَفَتَحْنَا أَبُوَابَ sema بِمَا اِمْ مُنْهَمِرٌ Şakır şakır gökten akan yağmurun kapılarını açtık. Yerden fışkıran suların kapılarını açtık. Denizleri dalgalandırdık. Bir Atlantis esrarı cereyan ediyor gibi. Okyanuslar karalara taşıyor gibi bir hava, bir hal meydana getirdik. فَفَتَحْنَا أَبُوَابَ السَّمَاءِ بِمَا اِمْ مُنْهَمِرٌ Gökten ve yerden şakır şakır akan ve kaynayan suların cedverlerini açtık ve yeryüzünü sele verdik. Ve fajjernal arda uyunan feltaka'l ma'u ala emrin kat Su takdir edildiği noktaya kadar kerteye kadar yükseldim. Rabbin sınır koyduğu limite kadar yükseldim. Ve hamalnahu ala zat alwahi wa dusur. Tecribi a'yunina cezaen limen kana Siz çok dinlemişiniz. Bir avuç insanla sonra vapura binilmesin. Sonra o dalgaların, öldürücü dalgaların içinde sağa sola çalkalana çalkalana sahili selamet aramasın. Ve çekip bir tarafa gitmesin. Cudi üzerinde karar kılmasın. Kur'an bir vakayı anlatırken tatlı fezlekeler halinde bir hadiseyi böyle bitiriyor. Ama ne diyor Kur'an-ı Kerim arkadan? Ve tereknâhâ fehel min muddekir. İsyan ettiler ve baş kaldırdılar. Refah ve saadet kendilerini çığırdan çıkardı, şirazeden çıkardım. Taşkınlığa sattılar. Refahın verdiği rehavet içinde öldüler, manen öldüler. Ve sonra biz maddeten de onları öldürdük. Suya gark ettik. O türlü kirlerden yüz yüzünü temizledik. Ve terkna ayet. Sonra arkadan gelenlere de bir ayet bıraktık. İster esrar yazarları, ister üstüre yazarları yaza dursunlar. وَتَرَقْنَا هَا اَيَهْ فَهَلْ مِنْ Düşünen birisi yok mu? Henüz düşünme kabiliyetini kaybetmeyen birisi yok mu? Şu tarihi tekerürlerden ders alacak birisi yok mu? Daima refah ve saadetin gafil gönüller için ölüm getirdiğinim. Ruh ve kalb itibariyle evvela insanların öldüğünü. Sonra cismaniyetlerinde bir kısım helaketler ve felaketlerle yok edildiğini görüp duran insanlardan ders alacak birisi yok mu? Fehel min Belahtı Kur'aniye için de ben bir noktaya dikkatinizi çekeyim. Siz hayalen bir cemaatin karşısına çıkınız. Elinde güneş gibi muciz beyan ayatü beyinat halkı irşad eden bir nebi görünür. Vurana elsiz, sövene dilsiz ve kendi gönülsüz bir nebi görünür. Yüzündeki tükürüklere mukabele etmiyor. Başına inip kalkan yumruklara mukabele etmiyor. Böyle bir nebi görünür. Ve yıllarca her türlü şeylere katlanarak, bu mevzuda tahallük göstererek, irşat yapan bir nebi görünür. Cemaatinin tuyanına da bir göz atmaya çalışınız. Bir tarafta Livata'nın şai olduğuna mı? bir tarafta zinanın cemaatı içten içe yiyip bitirdiğinem, beri tarafta alabildiğine serbest içkinin cemaati mahvettiğinem, bir tarafta gençlerin ve kuvvetlerinin aciz ve bir kısım mazlumların malına tecavüz ettiğinem, bir taraftan peygamberin evinin dahi taşlandığına dikkat etmeye çalışınız. Ve bu korkunç hadiseler karşısında işin üstesinden gelemeyeceğim, Düşüncesi içinde ellerini yüceler dergahına kaldırıp yalvaran Nebi'ye bakınız. Ve sonra göklerin sularını boşalttığına, yerin sularını fışkırttığına dikkat ediniz. Ve sonra üst üste gelen medeniyetlerin, asırlarca harç ve kültür olarak gelişen medeniyetlerin hak ile yeksan olduğuna ve sadece etnografik bir müze halinden geriden gelenlere bırakıldığına Mezar enkazı halinde geriden gelenlere bırakıldığına, bir medeniyet enkazı halinde geriden gelenlere bırakıldığına dikkat ediniz. Ve sonra Kur'an'ın belâhtı ile Allah'ın fehel mümüddekir dediğini anlamaya çalışınız. İşte siz, işte koskocaman enkaz sizden evvelkilerin. Nice bağ ve bahçeleri bırakıp gittiler. Nice umranlar vardı terk edip gittiler. Yaptıkları umranlar içinde fosiller haline geldiler ve züğün yaptığı gibi. فَهَلْ müddekir Şu manzara karşısında insanlığımı unutmadım deyip ders alacak bir insan yok mu arıyorum diyor Allah Celle Celaluhu. Bir insan arıyorum. insanlığını unutmamış bir insan. Şu tarihi tekerrürlerden ders alan bir insan. Gafleti bırakan bir insan. Teyakkuze geçen bir insan yok mu? Ben belatı Kur'aniyeden bunu anlıyorum. Ders alanlar aldılar, bir avuç insandı. Kendine gelen kendine geldim. İçinde yaşadı, devreye çeki düzen verme, mesuliyetini kendine ait bilen, mesuliyetini müdrik olduğu ve kendinden bekleneni yaptı, yerine getirdi. Arkadan beşer yine refah ve saadeti elde ettiği zaman yine kendisine yapılan hatırlatmaları unuttu, tizkarları unuttum. Yine şirazeden çıktım. Yine gemi azıyı aldım. Yine mütecaviz kesildim. Yine sağa sola saldırdı. Tarihi tekerür bunlar. Beş beşer der salsın diye tekerür edip bir sinema şeridine takılmış gibi tekrar ben tekrar beşerin nazarına arz ediliyor. Biz bu tekerürler içinde Seyyidina Hazreti Salih'i görüyoruz Semut kavminin başından. Hazreti Hud'u görüyoruz At kavminin başından. Çeşitli Kur'an surelerinde bunlar tafsilen anlatılmakla beraber bir surede icmalen anlatılıyor. فَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُ <بِطَّغِيَم> Salih baş kaldıran semud kavmine gelince tagiye ile helak oldu gittiler. Altları üstlerine geldin. Korkunç ilahi afet semavi afete maruz kaldılar. Kökünden kesilmiş ağaçlar halinde yok edildiler. Ve arkadan diyor ki فَأَمَّ عَادٌ فَأُهْلِكُ بِرِيْحٍ صَرْسَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَا كَأَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَزَّكَيَةَ بَقِنْ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ At At kavmine gelince onların dalalet ve tuğyanları karşısında akıllarını başlarını alsınlar diyem. Arkadan gelenlere ders olsun diyem. Tarihi tekerürler yeni bir mana, yüklensin, tekaffül etsin, beşere takdim ve hediyesin diyem. Üzerlerine Allah muttasıl kasıp kavurucu fırtınaları gönderiverdi. Birihin serserin atiyem. Ortalığı kasıp kavuran, Ateşten fırtınalardı bunların, isabet ettiği her yeri kasıp kavuruyor, bir canlı adına bir şey bırakmıyordum. Yedi gün, sekiz gece onların üzerinde esti durdum, bir hafta bitem ham. senelerce kendilerine yapılan hatırlatmaları dinlemeyen insanlara çok acı bir hatırlatma yapıldım. Peygamberin dilinden tatlı ve semavi hatırlatmaya kulağını kapayan, Ubudiyet gibi tatlı bir neşve içine girip kalbinin ve ruhunun gıdasını vermeyen, her şeyi azgınlıkta ve taşkınlıkta gören, şımarık beşer üzerinden yedi gün sekiz gece muttasıl semavi bir ders verildim. Bu dersin dili ateşti, bunun beyanı fırtınaydı ve geride bıraktığı kitapette etnografik bir müzeden ibaretli bir mezardım. Bir mezar destanı yazıyor, geriye kalanlara bırakıyordum. Habibi Zişan'ım! Hanım. Fataral kavma fiha sar'a kennehuma ajazu nahlin Sen bir o cemaatin yanına gidi versen, siz de gidi veriniz. Sözlerle beyanlarla onların yanına bir gidi verseniz. O afetle musibete tutulmuş cemaatin tırpanlanmış hurma kütükleri gibi içleri boş hurma kütüklerim, yıkılmış ve dökülmüş olduklarını göreceksiniz. Bir milletin mevcudiyeti kendi medeniyetiyle olur. Kurduğu kültürle ve harçla olur. Kurduğu dünyanın içinde huzurla yaşaması ile olur. Binaenaleyh medeniyete ait bütün hususiyetlerin altı üstüne gelirsem, medeniyete medeniyet dedirten bütün rükünler yok olursa, bütün umdeler yok olursa, كَاَنَّهَا عَجَازُ نَخْلٍ ve sonra بَكْ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَهِ Bak Habibim dikkatle bak. Onlardan geriye kalan bir şey görecek misin? Onlar da umranlar kurdular. Bağ ve bahçeler içinde salına salına gezdiler. Reftare gezer gibim. Şimdi bak bakalım geriye bir şey bıraktılar mı? Onlar da bir mezar bırakıp gittiler. Tarihi tekerrür. Der salınsın diye bir mezar bıraktı gittiler mezar taşlarını okuyacaksınız. Tarihin sayfaları içinde, yıkılmış ayrı bir medeniyetin de içine girecek bir şeyler anlamaya çalışacaksınız. Azgın beşer ruhunun beşer başına neler getirdiğini anlamaya çalışacaksınız ve unutmayacaksınız. Beşer terbiye edilmediği zaman, canavar hayatını insana unutturacak canavarlıklar yapar. Bunu anlamaya çalışacaksınız. Bunu o medeniyet enkazlarında okuyacaksınız. İşlerine girip araştıracaksınız, bulacaksınız. <gülüyor> Geride hiçbir şey yoktur insaniyet adına. Medeniyet ve umran adına bir şey yoktur. Geriye kalan sadece mezar taşlarından, mezar enkazından, mezara ait görünümlerden ve hususiyetlerden başka bir şey değildir. Beşer ne kadar ders aldı bundan? Ne kadar aldıysa yürüdü, bir noktaya kadar yürüdü. Hazreti Salih'e kadar yürüdü, beşer yine tuğyan ve talalet içine daldım. Yine başına gelenler geldi, yine derbe derbe perişan oldu, altı üstüne geldi, yine medeniyeti yıkıldım Tarih tekerrürlerle dolu devam edip geliyor. Beşer ders alsın, yirminci asıra kadar yüzlerce hadise munzam birbirine takılıp, beşere ders versin diye geldi ama, yirminci aslın insanı bunlardan ders alma niyetinde değildi. <gülüyor> Hz. Lut aleyhisselam, bir, birkaç peygamberin bir anda bulunduğu bir devirde belli bir yerden, sodum, sodukodum gibi yerlerde Allah'ın emirlerini kendi cemaatine tebliğ ediyor. Cemaatinde ciddi bir hastalık var. Günümüzde bulunan pek çok hastalıklardan sadece bir tanesi. Livata hastalığı var ve içtimai işteni içe kemiriyor. Lut aleyhisselam bu korkunç hastalıkla, bu seratanla yaka paça boğuşuyor, mücadele ediyor. Allah bu cemaatini de altın üstüne getirecektir. Böylesine hissizlik içinde, duygusuzluk içinde, insani melekelerini ayak altına alan, insan olarak yaratılmış insanın, Bahayimce yaşamasına müsaade etmeyen Hazreti Allah onları da tüketecektir. Vaca ehlul medineti yestebşirun. Melekler Lut aleyhisselam'ın yanına gelmişler görkemli delikanlar halinde. Gel gör ki bu hastalığın müptelası olan cemaat peygamberlerinin evine gelen misafirlere tecavüz etmeyi kararlaştırdılar. Vaca ehlul medineti yestebşirun. Soluk soluğa kapısına kadar koştular. Sevinç ve beşaret içindeydim. Kurtlarını döküyor ve seviniyorlardım. Elde ettik diyorlardım. Memnuniyetlerin haddü payanı yoktu. Bir nebi hiç olmazsa cemaati için der. Bu korkunç hastalığın önüne geçemese dahi kendi misafirlerini korumak istiyordum. لَوْ اَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اَوْ diyecektir. Ah benim bir kuvvetim olsaydım. Ah sırtımı sağlam bir yere dayasaydım, size vere, verilecek dersi ben bilirdim diyordum. Bu maddeten bir cemaat karşısında, fiilen onlara bir şey yapamamanın ıstırabını içten içe duymanın ifadesidir. قَالَ inna اُلَا اِطَيْف۪ي فَلَا Ey cemaat, rezilsiniz biliyorum. Fakat bunlar benim misafirlerim, Allah aşkına beni misafirlerim mevzunda rüsvayı etmeyiniz. Fattequllaha ve la tuhsun Allah'tan korkun sakının. Allah'tan utanın beni rezil etmeyin. Müsafirlerim bunlar benim diyordum. Ve bir sürü konuştuktan sonra bir nebim ayaklarının bağı çözülmüşlük içinde cemaatine şöyle diyordum. "Kale inna ha ulay banati hunna Bunlar benim kızlarım daha temizdir. İsterseniz bunları alın ama misafirlerime dokunmayın benim diyordum. Ve müstehziane şöyle diyorlardı. Ey Lut biliyorsun ki o kızlarında hakkımız yoktur. Bizim ne istediğimizi ne demek istediğimizi çok iyi anlıyorsun diyorlardı. Şiraz'dan çıkmış bir cemaat. <gülüyor> Derken onları da bir sayha yakalayıverdim. Ateşini yakıcı ve gözlerini kamaştırıcı bir sayha yakalayıverdim. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا ve وَاَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً min سِجِّلٍ Yer lavlar mı fışkırttın? Yerin belli bir kesimi yerin dibine mi battım Lut gölü o suretle mi meydana geldin? Deniz seviyesinden 200 metre derinlik, böyle bir yıkılmadan ötürü mü meydana geldin? Ama Allah beyanı ı şöyle diyor, altların üstlerine getirdik ve başlarını ateşten taşlar saçı verdik siccil saçı verdik. Herkesi taşlayı verdik recmettik. Bu kötü fiili yapanlar belki recm edilmeleri gerekiyordum. Bir nebi bunları irşad etmek istedim. Nebinin irşat ve ikazatına kulak kapadılar. Kalp ve ruh gıdasızlığı içinde çürükkanlıklarını, ...şirazeden çıkmışlıklarını yaşadılar. Biz bu defa onları başka türlü recm ettik. ''Atların üstlerine getirdik, onları taşa tuttuk.'' diyordum. Beyanatı Kur'aniye içinde değişik yerlerde, bunu da değişik değişik görüyoruz. Tarihin yazılmaya başladığı devrede cereyan eden hadisem, Babil medeniyetinin bulunduğum, Seyyidin Hazreti İbrahim'in vadi vadi gezip eteğinde taşıdığı nur ve esrarı halka aşıladığı intikal ettirdiğim, ve yanı başında Seyyidin Hazreti Lut'un, insanlığı irşad etmek için say ve gayret içinde bulunduğu dönem, tarihin yazılmaya başladığı devre için rastlar. Beşer ders aldı mı almadı mı Allah bilir onun. Biz beşerin bunlardan da ders almadığını görüyoruz. Beşer bunlardan da ders alsaydı çırkanlıklarına, şirazeden çıkmışlığına devam etmeyecekti. Zira yine Kur'an'ın Ayetü Beyyinat'ına o devirden sonra Ayetü Beyyinat içinde o devirden sonra tıptıların, firavunların aynı şirazeden çıkmışlık içinden. Arkada adeti onlarda birer mezar taşı halinde ehramları bırakıp yıkılıp yıkılıp gideceklerini görüyoruz. Farsalna aleyhimu tufan ve el cerad ve el kuml mufassalat ayet-i müfassalat fa ve kanu kavmen mucrimîn kah Allah başlarına yağmur yağdırdım kah kan yağdırdım kah kurbağa yağdırdı, ne keyfiyette yağdırırsa yağdırsın keyfiyeti ne olursa olsun meselenin beladan belaya musibetten musibetten maruz bıraktım kendilerine gelsin akıllarını başlarına alsın şu sahibi kainatı tanısın Allah'ın muhteşem sanatları karşısında idrak ve şuurlu O'na teveccüh etsinler diye heyhat. Fentakamnahum, هُمْ فَاَخَذْنَاهُمْ فِي الْيَمْ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَخَذْنَاهُمْ فِي Bu da O'nun fezlekesi. Onlardan da intikam aldık. Ve onları da deryanın içinde gark ettik, batırdık hepsini ve bitirdik. Onlardan da geriye ibretler ve ayetler bıraktık. Gidersiniz siz boylarını, bozlarını ölçersiniz o ehramların. Kendileri için mezar olmuş ehramların içinde dolaşır. Tarihlerin okumaya çalışırsınız. Haddizatında gördüğünüz ve göreceğiniz, okuduğunuz ve okuyacağınız şey bir medeniyetin tükenmesi, bitmesidir. Bir medeniyetin enkaz haline gelmesidir. Fareleri barındırmayan bir enkaz haline gelmesi ve bir milletin yeryüzüne yeryüzündeki milletlerin hakir görüp, hor görüp, yadırgıyacağı, çingene millet halinde yeryüzüne dağılmasını göreceksiniz. Allah'ın yarattığı mahlukat arasında, varlıklar arasında farklılık yoktur. Fakat milletler medeniyetleri yıkılıp, başka milletlerin esareti altına düştükten sonra, hor, hakir ve zelil olmuşlardır. Dünü böyle muhteşem olan, bugünün zihnini zihniyetini dahi ehramlarıyla, şaşkınlığa sevk eden, Diptiler bugün yeryüzünde başkalarının esareti altında sefil ve perişandırlar. Bu da ayrı bir dersi. Beşerin ders almadığını, kendine gelmediğini gösteriyordum. Oğulları bu derslerin verildiği muhitte yetişiyor. Başlarında Kelimullah vardır. Söz sultanı bir nebi başlarında onları irşad etmekle mükelleftir. وَكَلَّمَ musa تَكْلِيمًا Beyanıyla... Serfiraz olan seyyidine Hz. Musa hak ve hakikate tercüman olur onları anlatır. Gel gör ki İsrailoğulları, Kıptilerin zulmünden, Firavunların zulmünden ve tasallutundan kurtulduktan sonra yine akıllarını başlarına almazlar. Bu onlar için bir müeyyide olmaz ve olamaz. İstikamete gelmesine gelmelerine dahi olamaz. Olamadığı için onlar da şirazeden çıkar. Ve Kur'an bu defa onların destanını bize intikal ettiriyor, ibret alalım diye. Wa qadīna ilā bāni isra'il fil kitāb, lā tufsīdun nāfi'l arḍ mertīn, walla t'alun n'ulūn kabīrān. Fīdā jā'wadūlāhuma b'asna 'alaykum ʿibād lana uli bāsīn šaddīd. Fajāsuk Sümme rededna lakumul karata aleyhim wa amdadnakum bi amwalin wa banin ve cealnakum akserna fira. Sadaka Allahu alazim. Kitapta ben İsrail için de şu hükmü verdik, şu kazayı verdik. Peygamberlere baş kaldıran, nebileri kesen, kendi peygamberini çarmığa germeye teşebbüs eden, başındaki Hazreti Yahya ve Zekeriya'yı şehit eden Abi zahid kendini ibadete vermiş. Tevratın tercümanı sayılan bu yüce iki peygamberi şehit eden, katlerine teşebbüs eden. Ben İsrail için hüküm verdi, kestik biçik, karara bağladık diyorum. Latüfsüdün <gülüyor> <gülüyor> nafil ardı meratein. Siz yeryüzünde iki defa korkunç fitne ve fesat çıkaracaksınız. Yeryüzünü her cümerce savk edeceksiniz. Ve la ta'lünn Öyle bir taşkınlık yapacaksınız ki cihanın her tarafından meydana getirdiğiniz taşkınlık kendisini gösterecek. Bir ulüyü göstereceksiniz. Bir kibira bir hulüve saplanacaksınız. Her yerde sizden bahsedilecek. Her yerde sizin meydana getirdiğiniz anarşi ve fitneye dem tutulacak. Her yerde duyulacak, her vicdanda meydana getirdiğiniz şey bir ürperti meydana getirecek her gönül bundan müteessir olacak, her topluluk bunun altında ezilecek, öylesine hali öylesine gali bir şey içine gireceksiniz. فَاِذَا جَاءَ وَعَدُوا لَهُمَا بَعَثْنَا aleikum عِبَادًا Bu iki defa fitneden, bunlardan birisinden, siz size düşen vazifeyi yaptıktan sonra, yani fitne ve fesadı yerine getirdikten sonra, rahavet ve rahatın şımakmışlığı içinden, fitne ve fesadı yerine getirdikten sonra bana ait bir kısım kulları sizin üzerinize salacağım. Şehirlerinizin arasında sizleri araştıracaklar. Sokak sokak sizi kovalayacaklar. Teker teker evlerinizden sizi çıkaracaklar. Cimbizde yakalar gibi yerlerinizden sizi sökecekler. Tedmir edecekler, sizi tüketecek ve bitirecekler. İster şabur hadisesi olarak anlayın ister buhtun nasır hadisesi olarak anlayın fakat ibadellenâ sözüyle Allah tekrim edip zat-ülühiyetine izafe ettiği bir kısım kullardan bahsediyor bu, bu kullar topluluğu bana Hz. Ömer kumandasındaki sahabi ordusunu daha güzel anlatıyor kutsi şerifin içinde dolaşacak ve size bir ders bir dersi teedif verecekler her sokakta sizi yakalayacaklar Fitne ve fesadınızın kökünü kesecekler sizin. Bu birinci safham. İki defa beşere musallat olacaksınız. İki defa beşeri yeri yerinden oynatacaksınız. İki defa korkunç fitnelere sebebiyet vereceksiniz. Birisi budur. Bu birincisini müteakip bana ait bir kısım yüce âli kullarım. Sizin üzerinize musallat edip size ders vereceğim. Bu şayet şabur gibi, buhtun nasır gibi kimselersem. اَزَّالِمُ سَيْفُ اللّٰهِ يَنْتَقِمُ بِهِ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْتَقَمُ Zalim, Allah'ın kılıcıdır. Allah zalimle ders verir. Sonra da tutar, zalimden de intikamını alır. Siz şirazeden çıkarsanız, sizin başınıza kefere ve fecereyi musallat eder. Memleketlerinizi çok defa işgal ettirir. Balkan Harbi'ne gittiğiniz zaman, bu beyandaki ihtişamı görebilirsiniz. Şarkın sukutuna gittiğiniz zaman, ...Rus tarafından işgal altında inleyen milletlerin iniltisinde bunu duyabilirsiniz. Hmm. Elviye-i Ermeni katliamına kulak verdiğiniz zaman... ...bu milletin çektiği ıstıraplar içinde bunu görebilirsiniz. Allah'ın zalimleri nasıl musallat ettiğini... ...ama sonra o zalimlerden de intikam aldığı ve alacak. Yakında Rusya'nın tarumar olduğunu gördüğünüz zaman... ...Allah'ın nasıl aziz yüzü intikam olduğunu göreceksiniz bütün ihtişamıyla. Bu birincisiydi. Sonra ne buyuruyor Allah Celle Celaluhu? ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ Sonra bir kere daha size başkalarına karşı galebe verir. Bir kere daha sizi tarih, tarihte sahneye sürü veririz. Bir kere daha size bir senaryo verir, onu oynamanızı isteriz. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ Bir kere daha onlara galebe veririz. Bir kere daha Yahudi milleti derlenir, toparlanır. وَاَمْدَدْنَاكُمْ ve وَبَن۪ينَ Mal ve servet bakımından zenginleştirir. Yeryüzünün zengin devletleri haline getiririz. وَجَعَلْنَاكُمْ اَكْسَرَ نَف۪يرًا Ve yeryüzünde çok yerlerde size ait tebaadan, aynı ırktan gelen insanlar olması itibariyle bir hayli nefir de veririz. Cemaatinizi oldukça kalabalıklaştırırız. Her devlette de sizin sesinizden ve sözünüzden bahisler olur. Her yerde sizden bahsedilir. Beyanı Kur'an'a içine girdiğiniz zaman her meseleyi çok açık ve seçik görüyorsunuz. İn ehsantum ehsantum li enfusikum ve in Eğer ihsan ederseniz, iyilik yaparsanız bu sizin için olacaktır. Ve in asetun Eğer bir kötülük yaparsanız o size ait olacaktır. Onlara ait olacaktır. İn ahsan tum ahsan tum anfusikum. Ve in asetun falham. Feyda cia uğadül aakhiratil yusu ujuhakum. Veli yeduxul mescide kama İkinci defa işi fitneye götürdüğünüz zaman şu Allah'ın malla, parayla, servetle size yardım ettiğinden sonra yeniden maddi refah ve rehavet, sizi çılgınlığa şımarıkla, beşer için zararlı olmaya sevk ettikten sonra ikinci defa sizi fitneye tabi tutacak. Yazdığım ikinci fitneyi başınıza musallat edeceğim. İkinci defa bir cemaat mescid Aksa'ya girecek. İkinci defa oranın altını üstüne getirecek. Ve ikinci defa tarih sahnesinde perişan olacak ve bir daha da belinizi doğrultamayacaksınız. Üçüncüsünü söylemiyor bunun. Biz devr-i Risalet Benahiden bu yana müteferrik hadiseler içinde Yahudi fitnesinin geliştiğini görüyoruz. Kulefâ-i Raşid'in devründe seyyidini Hz. Ömer'e tecavüzden alındam, daha sonraki devirlerde Müslümanlık içine batinilik gibi, neoplatonizm felsefesi gibim. işrakiye mektebini açıp batının yanlış felsefesini Müslümanlar içine sokma gibim. ve daha çeşitli ahlaksızlıkları beşer içinde Müslümanlar içinde tepsir etmek gibim. çeşitli fitnelere sebebiyet verdiklerini görüyoruz. Fakat bunlar müteferrik hadiselerdir. 20. asrı 19. asla doğru beşer tırmanırken, Yahudi insan, insanlık şapında en korkunç oyununu oynayacaktır. Bir taraftan materyalizmi, vateizmi çıkaracak sahneyi beşerem. Bununla beşeri birbirine düşürecek. Daha başka zihniyet, başka düşünce ve başka sistemleri de suni olarak o sahneye sürüyor. Onunla boğuşturuyordu beşeri birbiriyle. 20. asırda ise tamamen maddiyet dayalı tarihi madveciliğe aralı en korkunç oyununum, beşer için en dramatik oyununu oynayacak. Ve anaları ağlatacak, babaları ağlatacak, bir milletin anasını ağlatacak, bir milleti ve milletler topluluğunu birbirine vurduracak, en korkunç oyunu oynayacak. Kur'an diyor, siz yeniden şımaracak, beşer çapında yeniden ulu ve, ve gireceksiniz, yeniden taşkınlıklarınız görülecek, Yeniden her yerde sizin söz ve sazınızdan bahsedilecek. Fakat yeniden öyle bir tedip ve terbiye göreceksiniz ki bir daha da belinizi doğrultamayacaksınız. Biz içinde yaşadığımız dönemde bir milletin yine tarih sahnesinden silinmek için adım adım feleğin çaklarına doğru gittiğini ve bu çaklarda İsrafil surunun duyulmaya başladığını görüyoruz. Bu sesli vicdanlarımızda duy duyuyoruz. Yahudi milletinin de bir müze haline gelmeye doğru gittiğini görüyoruz. Nuh kavmi gibi, Hud kavmi gibi, Salih kavmi gibi, Hazreti Musa'nın kavmi gibi, Hz. Lut'un kavmi gibi felaket ve helakete doğru gittiğini görüyoruz. Daha evvelki ihbari ilahi tahakkuk ettiği için daha sonraki de tahakkuk edecek kanaat katiyesiyle intizar ediyoruz. İnsanlığa zararlı olanların, zarar ve şerlerini Allah insanlıktan def üref eylesin. Amin. Beşerin yemeden içmeden daha çok, huzura susamış bulunduğu, aç bulunduğu günümüzden, kalbi ve ruhu gidasını lütfetmek suretiyle onu hakiki huzura ilah buyursun, irşat buyursun, ulaştırsın. Amin. Bu da İsrailoğullarının destanıydı. Kur'an'ın fermanı içinde tarihi tekrürler arasında ayrı bir tabloda onu gördük. Ümmeti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam saadetin ifadesiyle Hazreti Muhammed gibi bir kaptanı bulmuşluk içinden. Yer yer mukarrabine yakışan davranışları tayin edemediği için onlar da tokat yemiş, onlar da te'dibe maruz kalmışlardır. Ve yawma huneyn İzajbett kum ksrat kum, falamtun an kum şeyan, vtaqt alikum ardu bima rhabat, thum walayt mudbirin, thum anzal Allah sekintehu ala resulhu ala mu'minin. siz çokluğunuzdan öbürlendiniz. Bu cemaatin karşısına artık çıkılmaz dediniz. Mekke ifat Muzaffer bir orduyla Tayife doğru gidiyordunuz. Bu muhteşem ordunun karşısında durulmaz diyordunuz. Bu millet artık çağlayanlardan hız almış gibi, bütün beceri tahta hakimiyeti altına alacaktır diyordunuz. Ve siz havazinin karşısına çıktınız. kum şey an. Kesretiniz hiçbir işe yaramadı. Gerisin geriye dönüp kaçmaya durdunuz. Nebinin az ı ihdamı olmasaydım, devesi üzerinde ben Allah'ın nebisiyim bunda yalan yoktur deyip devesini Mahmudayb ileriye sürmez olmasaydım, bozgun Mekke'ye kadar devam edecektim. فَلَمْ تُغْنِعَنْكُمْ شَيْءًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ Yer çok geniştim, mevzi alacak yerler vardı. Fakat yer size dar geliyordu, kaçacak yer arıyordunuz. Sonra da kaçtınız. Sonra Allah nebisine ve müminlere sekine ve itminan verdim. Devlenip toparlandınız kabahatınızı anladınız, içinizi kontrol etmediğinizi anladınız, iç müşahedesinden mahrum yaşadığınızı anladınız, İçinizi mürakebeye ve müşahedeye başladınız. Allah size sekine ihsan eledim, İtbarinizi ikbale çevirdim, Bozulmuşken yeniden Allah size bir galip durumu verdim. Bedir'de ise şöyle anlatıyor, وَلَقَدْ sadaka اللّٰهُ وَعَدَهُ إذ تحصونهم بإذن حتى إذا فشلت وتنازعتم في الأمر وعسيت من بعد ما أراك ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. Zafer vaat etmişti, söz vermişti. O zaferi Allah yarattı. Vaadini yerine getirdim. Ve siz biçiyordunuz karşı şeylerin hepsi meşru idama. Kahmet-i olduğu için, Allah huzurunda yüce bir cemaat bulundukları için, başlarında Hz. Muhammed gibi bir pişler bulunduğu için sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. Nuh'u gemide gemiyi idare eden bir kaptan olarak buldukları, bildikleri için bu kadarcık kabahatlerinden dolayı tedip ediliyorlar, terbiyeye tabi tutuluyorlardı. Sonra da Allah Celle Celaluhum, yeniden sizin ikbalinizi itbara çevirdim. Muzafferken mağlum ettim, gururunuzu kırdın, onurunuzu yaraladın. Orada kan irin içinde kaldınız. Mecruh olarak Medine'ye döndünüz. Ashabi ı Resulullah için de sallallahu aleyhi ve sellem öyle diyor. Vaka biz onların böyle öyle siyah mücadele verdikleri sahalardan mücadelelerini daima takdirle karşılar, kendilerini tebcil eder, o büyük topluluk karşısında serpürü eder iki büklüm oluruz. Bu bize ait bir vazifedir. Fakat beyan Kur'an içinde onların yüzüne inen bir tokat meselesine gelince, kendilerinden beklenen şeyi yerine getirmedikleri için, Cenab-ı Hak onlara verdiği terbiye de bize anlatıyor. Ta ders alalım, bu tarihi tekerürlerden ders alalım da tekerrür etmesin. Beşer bunları sona erdirdiği an hadiseler duracaktır. Tarihi tekerürlerden ders aldı hizaya geldiği an, İman çizgisinde toplandığı an, kalbi ve ruh itminana kavuşturduğu an, manevi açlıktan kurtulduğu an tarihi tekerrürlerde duracaktır. Mümkün mi değil mi? Ben mümkündür desem başkalarının yaptığı gibi ütopik dünyalardan bahsetmiş olacağım. Hayalden size bahsetmiyor. Tarihi realiteler muhaciasından, günümüzün insanının düşünmesi lazım gelen şeye doğru adım adım gelirken size bir şeyler intikal ettirmeye çalışıyorum. Bütün bunlar ictimai da cemaatlerin başına gelen musibetler halinde cereyan etmiş musibetlerdir. Bir de bu musibetlerin terden terden şahıslara geldiğini görürüz. Mesela Karun'un başına gelen musibet vardır. İnne Karuna kana min kavmi Musa tabaga aleyhim ve ataynahu min el-kunuz ma inma fatihuhu latunu bil usba ulil-kuva o Hazreti Musa'nın cemaatinden idim. O cemaata baş kaldırmış Hazreti Musaya baş kaldırmışız yani etmiştim. Kulluk mükellefiyetini yerine getirmemiştim. İstihama karşı kendi toplumuna karşı borçlu idim. O borcunu eda etmemiş, yerine getirmemiştim. Kendinden istenen zekatı vermemiştim. Kazandığı malının içinde başkalarının hakkı bulunduğu hakikatini itiraf etmemiş. Diyen bu yola girememiştim. demiştim. Böbürlenmiş cemaatine karşı dert ve zinet içinde toplunun içine çıkınca inne ma'uti tu ala ilmin andi demiştim. Bildiğim için, yapıp çaktığım için ben bunları elde ettim. İlmimle irfanımla elde ettim. Benim kazandığım şey içinde başkaların hakkı olamaz demiştim. Hem Allah'ın insanlarına karşı nankörlükte bulunmuş hem de fakirin, fukaranın dalalet ve tuğyanına sebebiyet vermiştim. Malının içinde onların haklarını inkar etmiştim. Ve seyyidine Hazreti Musa'ya iftirada bulunmuştum. Bunu üstureler yazıyor. Bir kadını ayarlamak suretiyle Musa benimle zina etti de demiştim. Ve Allah'ın yüce Nebisini rüsvah etme yoluna girmiştim. Ama Allah Celle Celalü buna imkan vermemiş. Kadın evvela kanmış, fakat topluluğun içine girince doğru söylemiştim. Haşa ve kellam, Musa'nın böyle bir şeyle alakası yok, ben zina ettim doğru ama falan yerdeki çobanla ettim demiş, itiraf etmiştim. Allah'ın lütfu ve inayeti olarak nebisini perişan ve mahzun etmemiştim. فخسبنا bihi ve bidarihil agbud. Fama kana lehum min fi'atin yantasirun ve ma kana min yurduyla yuvasıyla nut kavmi gibi onun da yerin dibine batığı verdik. Kırı verdik bir yer tabakasını. Çeki verdik onu yerin dibine, Bütün servetiyle ve samanıyla, manasıyla batmış insanım, kalbiyle tükenmiş insanım, ruhuyla sıfıra indiralatmış insanım, cismini de ruhunun yanına aldık. Cismini de kalbinin yanına aldık, servet ve zamanını da taşlaştırıp, fusilleştirip, ruhunun ve kalbinin yanına aldık, ruh ve ceset birliğine ulaştırdık. Taştı kalbi ruhu itibarıyla taş yaptık. فَخَزَفْنَا بِهِ وَبِدَارِي الْنَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْفِئَةٍ Kendisine yardım edecek bir cemaati de Niceleri koştum, nicelerinin etekleri tutuştum. Koştular, koştular da ama el uzatamadılar, yardım edemediler yangınını söndürecek itfaiyeci çıkamadım, el uzatacak bir herkül ortaya çıkamadı, atılamadım, batırdık ki yerin dibine diyor, şahsa bir şey. İki cennet sahibini görüyoruz. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَنَّا لَا حَدِهِمَا min مِنَّ ve وَعَنَابٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ اَتَتْ اُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ minhu شَيْءًا وَفَجَّرْنَا خِلَى لَهُمَا نَهَرًا Kendilerine bahşettiği bağ ve bahçelerden bahsediyor. Ayetin bazı noktalarını unutarak doğru okuyamadım, hatırlarsam okuyacağım. Bağ ve bahçelerden bahsediyor. Kendilerine bağ ve bahçeler verdik. Bağ ve bahçelerin arasından ırmaklar lütfettik. Bir taraftan üzüm bağları, beri taraftan çepeçevre onu saran hurma ağaçları ve bunun içinde de muhtaç oldukları ekinler ve bir cennet halası içinde içinden şakır şakır akan ırmaklar kendilerine lütfettik. Fertlerin hayatında bu böyle çok da olduğu gibi cemaatlerin, milletlerin hayatında da böyle olmuştur. Allah bağ ve bahçeler, içinden ırmaklar akan bağ ve bahçeler lütfetmiştir. Ama o nankörlük yaptı, uzun boylu anlatıyor. Kardeşi mü'min, onu ikaz ettim. Allah'a şirk koşmamasını tavsiye ettim. O ise her şeyin nefsine mal ederek ona sahip çıkmaya çalıştım. Benimdir dedim. Temerüdünden ayrılmadım. Ve sonra neticeyi anlatıyor. Ve uhide bi semerhim. Fe esbaha yukallibu keffeyhi ala mah. La havle ve la وَضْرِبْ لَهُمْ مَسَلَ الْرَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ عَنَابِ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا Bu, kendilerine lütfeden bağ ve bahçeleri anlatan şeydir. Ve kardeşiyle arasında uzun boylu muhabara geçiyor. Allah'a şirk koşmaması kendisine tavsiye ediliyor. Fakat bununla beraber işi şımarıklıkta gören, talalet ve tuğyan'a sapan, o kendisine bahşedilen, cennetin içine giren, o Bağ ve Bahçe'nin sahibi. Bağ ve Bahçe'sinin içine girdiği zaman düşünü görüyor... وَأُحِيدَ بِسَمَرْهِي فَأَسْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ قَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشًا Kendisine Allah'ın lütfettiği her şeyi, çepeçevre bela ve musibet tarafından sarılmış, tamamen yok edilmiş o ellerin o oa, Bağ ve Bahçe'si kendi kaideleri üzerine, sütunlar üzerine çökmüş olarak görecek, ve ciddi bir teessür ve telahüf içinde, ''Ya leytelilem üştik bir Rabb'i ahad diyecek. Keşke Rabbime eş ortak koşmasaydım. Keşke Allah'ımı bilseydim. Kalbimin kuğutu ve gıdasını verseydim. Başımıza gelen şu gâileler gelmeyecektim Kur'an ister cemaatlerin isterse fertlerin başına gelen, bu musibet tablolarını bize anlatırken, biz bunlardan ders alalım diye anlatıyor. Bunlardan dersi mümin alır. Kafire gelince o sağında solunda cereyan eden hadiselerden hiçbir zaman ders almamıştır. Kur'an-ı Kerim onun için şöyle diyor. Se asrifu an ayatillezine yetekberuna fil ardı bğayril hak ve en yeru kul ayetel la yu'minu biha ve en sabil er rusht layettahizuhu sabilen sabil biz ayetlerimizi ders verici, ibret verici tarihi ayetlerimizin, kainatta cereyan eden ayetlerimizin, şeriatı fıtriye içinde cereyan eden tek dünyanın kanunlarının, fiziğin, kimyanın kanunlarının, astronominin, astrofiziğin kanunlarının, hayat menat kanunlarının, yeryüzünde kibirlenerek dolaşan, işlerindeki şatlanmışlıktan uzaklaşamayan Kafalarındaki muhkem kanun ve kaziyeleri atamayan, bir ne bu hakikatlara bakamayan kimselerin gözünden verdik. Başkaları gibi, inananlar gibi onlar da ona bakacak ama ders alamayacaklar. Başkaları fiziğin esrarlı kanunlarına, kimyanın esrarlı kanunlarına baktığı zaman, bunların arkasında cereyan eden muhteşem San'in elini görecek, tazimle o el ötecek ve idmina'na kavuşacaktır. Ama şartlanmışlık içinde bunlara bakanlar istifade edemeyeceklerdir. Biz onların nazarlarını çevirdik. Çocuk bakışlarıyla onlar kainatta cereyan eden hadiselere, oyuncak nazarıyla bakacak ve ders alamayacaklar. وَاِيِّيَّ رَوْكُلَّ اَيَتِ اللّٰهِ اُمِنُوا بِهَاۜ Bütün ayetleri birden görseler iman edemeyecekler. Çünkü kafalarındaki şartlanmışlığı atamıyorlar. Daha evvel verdikleri muhkem kanun ve kaziyelerin tesiri altında bulunuyorlar onları atamadıktan, bir tarafhane bakamadıktan, muhakeme edemedikten sonra inanamayacaklar kitaplar devirseler bile, bin kürsüye çıksalar bile, bin makam kat katilseler bile, bin doruğa yükselseler bile bir şey anlayamayacaklar. وَاِيَّ رَوْسَب۪يلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَب۪يلًا İnsana hüzur ve saadet vaadeden doğru yolu gördükleri zaman aman der kaçar ve onu yol olarak hasta benimsemezler. Ama taşkınlık, sefahat ve talalet yolunu gördükleri zaman akın akın akar içine girerler. Zararlı meşrubat mı içine girerler. Zina mı içine girerler. Gayri ahlaki şeyler mi içine girerler. Gençliği baştan çıkarma, şirazeden çıkarma mı içine girerler. Ne kadar taşkınlık, ait yollar varsa bütün yolları dener. Bütününün içine girer, bütününde görünmeye çalışırlar. Bu doğru yol yok onlar için. Çünkü eşya ve hadiselere şartlanmışlık içinde bakıyorlar. Okumaları gereken başka şeyler okuma lüzumunu duymuyorlar. Kendilerine verilen dersin tesiriyle gözlerine taktıkları gözün gözlüğünün rengiyle eşya ve hadiselere bakıyor daima yanlış hükümler veriyorlar. Binan Ali. Tabakatı beşer çapında cereyan eden bu hadiselerden ders ve ibret alınacaktır. Ama inkarcı ve ilhad içinde olan bunlardan ders alamayacaktır. Yanı başımızda dahi bir kısım yerler bassa, bir kısım milletler tükense, bir kısım milletler tarihe karışsa, yine bunu adi sebeplere ve şartlara vermek suretiyle izaha kalkışacak, peşi peşine gelen bu hadiselerde, desti kudretin neşrettiği bir kısım manaların bulunduğuna ihtimal vermeyeceklerdir. Bunlardan müminler ders alacak. Bunlar uyarılmak için kendilerine gönderilmiş bir ibret dersi olarak bilecek, kendilerine gelecek, akıllarını başlarına alacak, ruh köküne teveccüh edecek, manaya teveccüh edecek, mazide kendilerini var eden umde ve esaslara teveccüh edecek, o kaydalar üzerinde gelişmeye çalışacaklar. Binaenaleyh, tarihi tekerrürlerden ibret alacak da sadece müminler olacaktır. İnkarcılar hiçbir zaman bundan ders alamayacaklardır. Cenab-ı Hak bu tekerürlerden ders almakla bizi serfiraz kılsın, şeref yab Takatımızın tükendiği, tahammülümüzün bittiği bir noktaya ulaştığımız şu günlerden, Cenab-ı Hak yeni tekerürlerle bizi boğmasın. Bize can ve cesaret, idrak ve anlayış versin. Yapmamız gereken şeyleri bize hatırlasın. Kalplerimize duyursun ve vicdanlarımızı hakikatlarla doyurup bizi yeni bir dünya kurmaya muvaffak eylesin. Aziz Müslüman hulase edeyim. Allah'ın insanları istikamette davette çeşitli müeyyideleri var. Hak ve hakikatı açık seçik delilleriyle anlatmak suretiyle bizi ikaz ve irşad eder. Ben Ari Zuhamik, bunu size maruf -i emr -i münkerden nehy bahsinde arz etmeye çalıştım ve maddi cihat hususuna da bu arada temas ettim. Şehadetle onun da fezlekesini koyup, onu da bağlayıp sonra ayrı bir bahise intikal ettim. İntikal ettiğim bu ayrı bahis dediğim ikinci bölümden, Allah'ın ayrı bir dille bir müeyyide bahsedip insanları ikaz ve inşad etmek istediğini görüyoruz. O da işlenilen günahların ve cürümlerin, yeryüzünde insanları rahatsız etmesi dersi. Bunu bundan evvelki iki ders ariz ve amik arz ettim. Yeryüzünde cereyan eden hadiseler öyle müeyyid ve müeyyidedir ki, onlara bakan, onların simasında hakikati okuyan insan, izahya gelecek ve doğruyu bulacaktır. Ve bütün bunlardan başka bir de geçmiş milletlerin başlarına gelen felaketler, belalar ve musibetlerle, Allah ayeti tekviniyeyi konuşturuyor, şeratı fıtriyenin kanunlarını konuşturuyor, arzı konuşturuyor, yerin altını konuşturuyor, semayı konuşturuyor, yağmuru konuşturuyor, şimşeyi konuşturuyor, ateşten dalgaları konuşturuyor, toprak dalgalarını konuşturuyor ve bunlarla bir müeyyide vaz ediyor, beşere ders vermek istiyor. Tarih bu türlü derslerin binlercesiyle doludur. Bizim başımıza da pek çoğu gelmiştir. Başımıza musallat olan zalim ve facir cemaatler, kafir milletler bize yapmadıkları ve etmedikleri kalmamıştır. Bunların hepsi sırasıyla birer derstir. Ve bunlar bizim ruh sefaletimize ve sefaatlarımıza terettüp eden derslerdir. Nefsimize zulmeden birer cemaat haline geldiğimiz günden bu yana... Hükümdarlarımız, padişahlarımız sefahat ve ruh sefaletine daldıkları günden bu yana, mücahit orduların başında savaşma işini, kutsi vazifesini bırakıp saraylarda yaşama başladıkları günden bu yana, muttasır felaketler birbirini takip etmeye başlamış ve bir milletin tarihin en son durumunda yerini alan milletler seviyesine getirinceye kadar örselemiş ve perişan etmiştir. Son kerteye gelip dayandıktan sonra, ötesinde düşecek bir yer vardı belki ama yok olmaktı. Allah bizi oraya düşmekten muhafaza buyurdu ve muhafaza buyursun. Oraya düşmekse bahis mevzuydu. O son kerteden kendi kendine çeki düzen vermekle mükellef olan bir cemaat, kendinden beklenen vazifeyi hakkıyla eda etmezsen, bir daha belini doğrultamayacağı bela ve musibetlere maruz kalır da, tarih sahnesinden silinebilir, Allah muhafaza buyursun. Amin. Ayatü beyinatın beyanı içinde görüyoruz. İnsanlara gelen şey insanların kendi nefislerindendir. فَمَا أَصَارَكُمْ مِنْ musibetin Ma asabek min hasenetin f'min Allah ve ma asabek min siyetin f'min nefsik. Hasan olarak sana gelen şey Allah'tandır. Masal olduğun iyilikler Allah'tandır. Başına gelen bela ve musibetler ise senin nefsindendir. İnna Allah halay yazlimun az. Walakin inna sen fusham yazlimun. Allah insanlara zulmetmez. Ne var ki insanlar kendi kendilerine de Allah onlara ceza verir. Binal Ali. Beşer belayı kendi eliyle getirmiş, başına musallat etmiştir. O kendi nesline eğitmemiş, onun talalet ve tuğyanlarının önüne geçmemiş, çılgınlığının önüne geçmemiş, şirazeye getirememiş, nesil şirazesi kopmuş kitabın parçaları halinden, eyyamın elinde melabe haline gelmiş, sağdan esen rüzgara uymuş gitmiş, soldan esen rüzgara uymuş gitmiş, ama hiçbir zaman kendi istikametinde tırmanması gereken noktaya tırmanamamış. Binâl-i kendimize çeki düzen vermeyi düşünürken neslimizi ilmem, onu yetiştirecek misyonları ihya etmem, onu yetiştirecek insanı ihya etmem, onu yetiştirecek kuracak milleti ihya etme mecburiyet ve mükellefiyeti içindeyiz. Ve şu son kertedem, ötesinde ölüm olan kertedem. Kendimize çok iyi dikkat etme mecburiyetindeyiz. Bunu ısrarla birkaç terste size intikal ettirdim. Zira yeryüzünde tabakatı ve şerşapında muvazene unsuru olabilme millet karakterini taşımaktayız. Bu millet muvazene unsuru olma durumunu kaybettiği günden bu yana, yeryüzünde muvazeneden bahsetmek mümkün değildir. Bu millet tarih sahnesinden silindiği andan itibaren, yeryüzünde muvazeneden bahsetmek mümkün değildir ve muvazene yoktur. Afgan işgal edilecektir, İran'da işgal edilecektir, Mısır'da işgal edilecektir, Suriye'de işgal edilecektir. Hak, hakikatle insanlık adına bunlara müdahale edecek birisi çıkmayacaktır. Ağırlığı olan birisi, beyaz sarayda veya kremliğinde masanın başına oturup benim de sözüm vardır deyip parmak kaldıran ağır birisi. O bir isim, donanması gezdiği okyanuslardan, beşerin ödünü koparan birsin kanuni devrindeki ihtişamı ruhunda yaşayan bir millet, tarih sahnesinde yeniden var olmadıktan sonra, kıyamete kadar beşer tarihinden, beşer hayatından, devletler muazenesinden, muazene unsuru bir milletten bahsetmek mümkün değildir. Sen böyle bir durumu ihraz etme, kazanma, veya beşeri ebedi derbederliği içinde kendi talâletle tuyanları ile baş başa bırakmakla karşı karşıyasın. Durumunu çok iyi değerlendirecek yolların ayrımında kararını çok isabetli vermeye çalışacaksın. Bu kararda Allah sana isabet lutfeylesin. Sen aziz ve paydar kılsın. Yoksa kulhu al qadiru ala inya bafaleykum az min favkikum, au min اَوْ ve شِيَعًا وَيُذ۪يقَ بَعْلَكُمْ بَأْسَبَعْضٍ Allah yerden de başınıza bela çıkarabilir, gökten de başınıza bela indirebilir. Sonra siz kendinize bir hedef ve yön tayin etmediğiniz için, neslinize yüce idareler tanıtladığınız, aşılamadığınız için, işler ko kokuşacak ve vuruşacaksınız. Birinizin acısını öbürünüze tattıracak Kur'an diyor. Size kendi elinizle çektirecek, sizi kendi ellerinize kurşunlatacak, sizi kendi neslinizi dağılatacak, bir Türk anasını başka bir Türk anasının doğurduğuyla ağlatacak. Ve yuzii ka ba'da kun ba'sa ba'dım. Bazınıza bazınızın acısını tattıracak. Zehir zemberek gibi Cehil kavunu gibi yutturacak. Ağzınızı, dilinizi, dudağınızı parçalatacak. Dünyaya geldiğinize ve geleceğinize bin pişman olacaksınız. Bu da vardır sizin için, böyle kötü bir akibete duçar olmadan dokuz asır alem-i bayrakları bayraktar olmuş bu milleti Allah muhafaza buyursun. Şu ana kadar muhafaza buyurdum, çeşitli girizgâhlarda biz eğrilerin çok sert olmasına rağmen vasıta idare etmeye muvaffak olduğu uçurundan aşağıya baş, baş aşağı gitmedik ve yeni uçurumlar var karşımızdan. Açmamız gereken yeni badireler var. Yeni dahiyelerle yüz yüze bulunuyoruz. Cehennemden çıkmış yeni ortak cehennem dalgaları karşısında onlarla yüz yüze bulunuyoruz. Ya bu cehennem dalgalarının meydana getirdiği korkunç vakum tarafından yutulacak, tarih sahnesinden silineceğiz Allah muhafaza buysun. Veya bu ateşten hal ve çemberi göğüsleyecek. Vazife şuuru içinde bunun işine girecek, ateş içinde yanan neslimizi kurtaracak, bir itfaiye memuru edasıyla bize düşeni bileceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Koruduğu bu milleti sonuna kadar muhafaza buyursun. Alem-i İslam'ın Anadolu sinesinde son karakolu batıya karşı. Batının da doğuya karşı kullandığı son karakol. Bu karakolu eşkıyaya bastırmasın bu mahafız milleti kıyamete kadar yeryüzünün muhafızı olarak payidar eylesin. Amin. Lillahi Teala'l-Fatiha. Müslümanlar, Müslüman Allah'a teslim olmuş olmasının neticesi olarak Cenab-ı Hak mahiyetindedir Ve Cenab-ı Hak onu perişan ve derveder etmeyecektir. Takva dairesi içinde bulunan Allah'ın maddiyetine girmiş demektir. İhsan şuurunu kavrayan Allah'ın maddiyetine girmiş demektir. Allah maddiyetinde bulunanları perişan ve derbeder etmeyecektir. Takva şeriatı fıtriyenin kanunlarını bilmek, içinde yaşadığı dünyanın esrarına vakıf ve iyihaban olmak demektir. Devrinin fünnunun müsbetesine vakıf olmak. İsmail'in esrarengiz kanunlarını bilmek demektir. Bu diller ve bu dallı Allah'ın huzuruna çıkmak takvadır. Ve sonra bu anlayış içinde iki büklüm olup Allah marifetini itiraf ve ifadem, bu iz anna onu görüyor gibi ona kulluk yapmak ise o da ihsandır. Allah mahiyetini almak istediği cemaatte bu iki ali vasfı görmek istiyor. Bu iki vasıfla Allah'ın mahiyetine giren kimseler, perişan olmama teminatını almış oluyorlar. Binaenaleyh hayali bırakmak, Allah'ın bizi himaye etmesi mevzulamak, himayenin şartı evveli olan, ilk kaide ve esası olan şartları yerine getirmekle mükellefiz. Allah bizim kalıplarımıza, suretlerimize, bedenlerimize batmıyor. Allah bizim kalplerimize ve duygularımıza bakıyor. Allah bizim iç ve dışlet taifimizin, fakültelerimizin çalışmasına bakıyor. İç uyanıklığına ve müşahedeye bakıyor. Kafanın cevvaliyetine ve terkipçiliğine bakıyor. Bu iki esasla Rabbinize müracaat ettiğiniz zaman, O sizi herkese açık kapısından boş çevirmeyecektir. Dilenmesini bilemeyenler bir şey alamayacaklardır. Rabbin size Al-Tafu gelecekse şayet sizin takınmanız gereken bir kısım vasıflarla ona müracaat etmeniz neticesinde gelecektir. İnallah Allaha la yanzuru ila suwarikum, wa la ila jsemikum, wa laki yanzuru ila kulubikum amalikum. Allah cisimlerinize, suretlerinize bakmıyor, kanınıza, deminize, damarınıza bakmıyor. Allah sizin kalplerinize ve amellerinize bakıyor. Üfule ve fonksiyonlarınıza bakıyor. İş gücü ve enerjinize bakıyor. Beceriklilik ve terkip kabiliyetinize bakıyor. Binaenaleyh biz Allah'ın kullarıyız, Allah'a iman etmişiz. Niçin 20. asırda inanan insanlar yeryüzünün en sefil milletleri halinde yaşıyor? Niye fakir ve dilencilik durumundadırlar demeye hakkımız yok. Zira biz, takınılması gereken vasıfları takınmadıktan sonra böyle bir iddia ve istekte bulunmaya hakkımız yoktur. Dikkatinizi bir noktaya çekiyorum. Her müminin her sıfatı mümin olması lazım değildir. Her kafirin her sıfatı kafir olması da şart değildir. Allah ise insanlara lütuflarını taşıdıkları mümin sıfatına göre verecektir. Mü'min la ilahe illallah Muhammedun Resulullah'tır. Mü'min böyle demenin muktezatı olan camiye gelme işini yapar. Ama mü'minde mü'min sıfatları yoksa, kafir sıfatı varsa, yani tembel isem, yani metodolojiden haberi yoksa, yani devrin idraki içinde değilsem, yani kahveleri var isem, yani kahvelerinde lebale boyun oynanıyorsam, sokaklarında boş gezen insanlar mevcut isem, bir sürü kafir sıfatıyla müminin muvaffak olması mümkün değildir. Allah onun camideki durumuna değil, mümin sıfatlarını takınmasına bakacak, ona göre hükmünü verecektir. Ve şayet bir kafir, kafir dediğimiz bir tanesim, O cesur ve cesaretli isem, dinamik ve canlı isem, metodolojiye vakıf isen, Devrinin idrak içinde isen, şuuruyla eşyalı hadiseler içine kalmış, eşyalı hadiselerin fatihi olmuş isen, her şeye rağmen mümin sıfatları taşıdığı için Allah ona muvaffakiyet ihsan edecektir. Camide olduğu halde mümin sıfatlarını taşımayanı da derbeder edecektir. Size takvanın manasını anlatırken şeriatı fıtriyanın kanunlarını anlama sözünü söyledim. Şeriatı fıtriyanın kanunlarını anlayan üstte çıkacaktır. Anlamayan o kanunların meydana getirdiği vakum tarafından yutulacak veya başkalarının o kanunlarla meydana getirdiği vakum tarafından yutulacak ve silinip gidecektir. Allah'ın iki çeşit kanunu vardır. Bu kanunlardan bir tanesine biz tekvini kanunlar diyoruz. Diğerine de teşrii kanunlar diyoruz. Tekvini kanunlar kainatta cereyan eden kanunlardır. O kanunlar konuşurken bizim konuştuğumuz gibi konuşmaz. O kanunların dili fiziktir, kimyadır, astronomidir. Atom fiziğidir, enerji kanunudur. İktisadın kanunlarıdır. Terbiyenin, ve ahlakın kanunlarıdır. Şeriatı fıtriyete cereyan eden kanunlar. Bu kanunlara uymakla mükellefiz. Kur'an elimizden tutuyor, bu kanunlara uymaya bizi davet ediyor ve çekip getiriyor. Teşri kanunlara gelince, kainatta cereyan eden hadiseleri tercüme eden Kur'an'ın bizim nasıl hareket etmemiz lazım geldiği hususundan şekillendirmesi, biçimlendirmesi, hayatımızı formüle etmesi bu istikamette sadir olan kanunlardır. Teşri-i kanunlar. Bu kanunlara da riayet etmekle mükellefiz. Mümin bu iki kanuna riayet etmekle mükelleftir. Bu iki kanuna riayet etmekle bir yönüyle ihsan sırrı zuhur edecek, öbür yönüyle de takvasırı zuhur edecektir. Bir yönüyle müttaki olacak, öbür yönüyle de Rabbisini görüyor gibi ona kulluk yapma, anlayış ve idraçına yükselecektir. Binaenaleyh. Bu iki kanuna riayet etmenin Allah tarafından mükafatlandırma suretiyle bir mükafat olduğu, bir mücazat olduğu gibi bu iki kanuna riayet etmemenin de cezası vardır. Kim bu kanunlara riayet etmezse cezasını görecektir. Fakat ekseriyet itibariyle şeriatı fıtriyede cereyan eden kanunlara, dünya ve hadiseler içinde cereyan eden kanunlara uyulmadığı zaman cezası dünyada gelecektir. Ahirette cezası verilse bile az olacaktır. Kur'an ahkamına uyulmadığı zaman da ceza dünyada gelse dahi fakat ekseriyet itibariyle onun cezası da ahirette verilecektir. Ahirette verilen cezaya nispeten dünyada verilen ceza az olacaktır. Öyleyse aziz Müslüman. Ayet-i tevhidiye de şerayandan kanunları yaşamakla mükellef olan sen Onları yaşamadığın zaman, takva daireti içine giremediğin için maiyet ilahiye giremeyeceksin. Allah benim kullarım demeyecektir sana. Keza, Kur'an'ın ahkamını hayata hayat yapmadığın müddetçem, sen onları yaşayıp ihsan sırrına doğru tırmanmadığın müddetçem, yine maiyet ilahiye giremeyecek, ihsan sırrını elde edemeyecek, yine dengeni bulamayacak, yine muvazeneli hale gelemeyecek ve belini doğrultamayacaksın. Onun içindir kim? Aklı başında mümin, eğer tekvini emirler, eğer teşrii emirler, her ikisini de hayatına düstur yaparak der ve şöyle düşünür. Kainat Allah'ın kainatı. Onu kudret ve iradesiyle bir kitap halinde yazan, kanunlarla konuşturan Allah'tır. O kanunlarla, Kanunlara Kur'an'la tercüman olan yine Allah'tır ve bu emirlere insanı muhatap ve mükellef yapan yine Allah'tır. Öyleyse Kur'an, insan ve kainat bir hakikatı vahidinin sadece üç yüzünden ibarettir. Ortada tek hakikat vardır. Tek hakikat vardır Allah'ın mahlukum. Allah'ın görmesini istediği şekil, keyfiyet ve hüviyettir. Ama bunun bir yüzü Kur'an'dır, öbür yüzü mükellef olan beşerdir. iki yüzü de kainak ve halinde dalgalanıp giden eşya ve hadiselerdir. Mümin bunları yan yana getirdiği zaman tevhide ulaşacaktır. Hayatta tevhide ulaşacaktır, yaşayışta tevhide ulaşacaktır ve belini doğrultma imkanını bulacaktır. Yoksa bu kanunlardan bir kısmını yaşamadığı zaman derbe, derbe perişan olacaktır. Olacaktır ben söyleyeyim, kabahatı Müslümanlıkta ve Kur'an'da bulmasın. Zira o Kur'an'ı anlayamamış. Hz. Muhammed'i anlayamamış sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'ın üçte biri hemen hemen yerde ve gökte cereyan eden eşre ve hadiselerin çeşitli durumlarından bahsetmektedir. Bunu mükerrer meviselerle sizin huzurunuza getirip bu mevzuda Allah'ın muciz beyan beyanını intikal ettirdik ayat tek Tekviniye'ye nasıl baktığını göstermeye çalıştık, bu mevzuda söylenecek sözleri Zahid sayıyorum. Aklı başında mümin bu iki kanunlar riayeti birbirinden ayırmayacak, amelde sevhid şuuru içinden, birleştirme şuuru içinde bunlara riayet edecek ve 20. asırda içine düştüğü gayyadan ancak bu suretle çıkmaya çalışacaktır. Kahvedeki kahveden çıksın, Kerim olmayan cimriliği bıraksın, bekilliği bıraksın, Allah'ın sevdiği sıfatları takınsın. Çalışkan olmayan tembelliği bıraksın, çalışsın, Allah'ın sevdiği sıf sıfatı takınsın. Araştırmacı olmayan araştırsın, Kur'an yer yer ayetleriyle. Eşya ve hadiselerin nikabını kaldırıp bizi onlara baktırmak istiyor. Eşya ve hadiselerin, veraların verasındaki hakikatlarına baksın. Nüfuz etmeye çalışsın, anlasın o şuur ve o idrak Allah yolunda kendisinden istenen şeyleri yerine getirmeye çalışsın. Allah ümmeti Muhammed vesselamın milletimizi bu mevzuda aziz ve fayidar eylesin, teşrihi emirleri ve tekvini emirleri kavramaya muvaffak kılsın, bizleri mümin sıfatlarıyla donatsın, mamur kılsın, kafir sıfatlarıyla ittisaflar uzaklaşma imkanını versin, Allah'ın hapsen el kâlam ve ablâ nizam kâlam Allah'ın Maliki Aziz el Âlam, kama kâl Allahü Teâlâ ve Taâlâ fil kâlam. Vâiza kula el Kur'an, fessemi ulârânsi tulâlakum türhamun. Aüz bîllâhi صدق الله العظيم الحمد لله حمدا كاملين كما امر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر تعظيما لنبيه وتكريما لفقامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي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 Vard Allah'ın anı Sadi kabı Bekir ve Faruk, Ömer ve Osman ve Ali Rəsili Allah'ı onlara, Vard altı tılbak, yedi on tılbak, sekiz tılbak, dokuz tılbak, on tılbak, on bir tılbak, on iki ne olursanız olunuz Allah'ın kulları. Nereye giderseniz gidiniz tasmasını boynundan atamayan Allah'ın kulları. Aczıyla, fakrıyla, tükenmesiyle Allah'a kul olduğun her halini itiraf eden Allah'ın kulları. اِتَّقُ اللّٰهَ <Sessizlik> Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah'ın kanunlarını bilin, o kanun, kanunların himayesine girin. ...ve Allah'a itaat etmeye çalışın. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَاِيْتَٓا اِذِ الْقُرْبَانِ Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Doğruyu tarif buyurduğu gibi yaşamakla emrediyor. İstikametle yaşamakla emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, onu görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz onu görmeseniz dahi o sizi görüyor her halinize nikahban bulunuyor ya, kalbinizin atışlarıyla mevcudiyetini size duyuruyor, gözünüzün bakışlarıyla, dilinizin konuşmasıyla, konuşma, konuşturmasıyla mevcudiyetini size hissettiriyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlığınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek İslam dininin ufkunuza şahbalaşması istikametinden, varınızı yokunuzu her şeyinizi o istikamette kullanmakla, Servetinizi sarf etmenizi size emrediyorum. Ve <gülüyor> yanhani'l fahsayi ve'l münkeri ve'l bögî. Ya'îdükum Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımamanın her çeşidinden, serkeşlik yapmanın, baş ısyan isyan etmenin her çeşidinden ve dinimi mübin İslam'ın çirkin gördüğü her şeyden sizi nehyediyorum. Böylece size nasihat ediyor, hayır haklık yapıyor. Ta düşünetsiniz, kendinize gelesiniz, bir sürü indiraflar içinde, yalan yanlış yol içinde tek doğru yol olan sıratı müstakimi bulasınız. Emni içinde yaşayasınız ve cennete dahil olasınız. Hakimiz salah, innes salateten anil fahşâi vel münker. <gülüyor> ve nezikrullahi ekber. Allahu ya'lamu ma tesneûn, sadakallâhul azîm a <laughs>